Gel dinleyenler, bir fıkıh sohbette daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve Feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, namaz kılarken iki ayağını birden kaldırırsan namaz bozulur diyorlar. Böyle bir durumda namaz bozdur mu diye sormuş. Şimdi namazda... Tabi secde halinde belli uzuvlarımızın yerde olması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adi şeriflerinde ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum buyurmuş. Yani secdede yedi tane kemik kemiklerin yerde olması gerekiyor. Bunu insanı iskelet olarak düşündüğümüz zaman e, secde halindeyken iki ellerimiz yerde el kemiklerimiz iki oldu. Diz kemiklerimiz yerde dört ayak kemiklerini, ayak uçlarını iskelet gibi kemik düşünürsek iki ayak uçları yerde altı oldu bir de alın kemiği olmak üzere sert zeminde uygunca, uygun yerde secde yapılması istenmiş. Burun kısmı kırdak doku olduğu için yumuşak bir doku. E, o hadis kapsamına girmiyor ama yüz kısmının düzgün şekilde yer, yere secdede varabilmesi için burun da yere temas etmeli demiş Hanefi mezhebi vacip hükmünde görmüş. Yani alın ve burnun düzgün olarak yer, yere temas etmesi esası yüz için esas alınmış. Şimdi dolayısıyla demek ki secdede bu yedi tane uzun yere bir defa Subhanallah diyecek kadar en azından e, temas etmesi gerekiyor. E, bu şekilde yere temas ettikten sonra e, yerden kesilmesi, geçici olarak kesilmesi der, Bir zarar etmez. Yani ayağımızı bir sebepten dolayı yana çektik diyelim. Efendim bazıları çok abartarak ayaklar hiç yerden kesilmeyecek. Altından kağıt bile geçmeyecek. Hava geçmeyecek. E, yerden kesildiği anda secde bozdur gibi abartılı ifadeler kullanmış. Onu bu şekilde anlamaktan ziyade şöyle değerlendirme gerekiyor. Mesela secdeye varan kimse secde süresince hiç ayaklarını yere değdirmeden havada tutsa biz sebep olmaksızın... ...tabii sebep varsa... ...parmak uçlarında yara olur... ...efendim e, belki... E, ...kırık kemiği bulunur vesaire... ...zaten mazeret girdiği zaman... Hafif, ...hemen kolaylık devreye giriyor bildiğimiz gibi... ...hiç mazereti olmadığı halde... ...keyfi olarak... ...ayaklarını havada tutarsa... ...secde süresince... ...o zaman tabi ki secde secde olmaz... ...yine ellerimizi secde süresince... ...iki elimizi havada tutsak mesela... niye tutalım? Tutuyor bir kimse hiç yere değdirmeden sebep varsa tabi ki değdirmeyebiliriz. Yer aşırı sıcak olur mesela. Bu çöl ikliminde oluyor bazen. Cuma namazına gittiniz diyelim Arabistan'da. 45-50 derece, 55 derece sıcak var. Betonun üzerine namaz kılmak durumunda kalıyorsunuz. Ellerinizi yere koyduğunuz anda adeta elleriniz yanacak derecede sıcak mesela. Neyse buna benzer bir mazeret durumunda uzun süre ellerimizi yerde tutmamız zorluk meydana getirebilir. O zaman bir temas ettirmek suretiyle ondan sonra belki e, beton üzerinde ellerimiz yapışık tutmasak zaten maziretli olduğumuz için zarar etmeyebilir. Yani böyle bir mazeret yokken hülasa bu yedi kemik kısmının secdede yerde olması asıl oluyor. Keyfi olarak secde süresince hiç yere değdirmezsek bu yedi uzuvdan birisini, ikisini tabii ki secde secde olmaz. Mesela ...yüzümüzü, alnımızı diyelim... ...hiç yere temas ettirmedik. İma yolları namaz yok... ...sakatlık yok, hastalık yok, bir şey yok. Keyfi olarak... ...efendim biraz eğildik... E, ...alnımızı hiç yere değdirmeden... ...secde yaptığımız düşünsek. Olmaz tabii ki. Yani alın kemiğimiz... ...sert bir zeminde yere temas edecek... ...ve diğer uzuvlarda... ...yerde olmuş olacak... Sezde süresince olması elbet en güzel olanı ama arada ayağın sağa sola çekilmesi, efendim bir yerden kesilmesi namaza e, secdeye zarar vermez. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bebek battaniyeleri ve kıyafetlerinde bulunan hayvan suretli eşyaları e, kullanmanın hükmü nedir? E, gözü olmaması hükmü değiştirir mi diye sormuş. Şimdi bu kumaşların bazı battaniyelerin ve kıyafetlerin üzerinde bazı hayvan suretleri bulunma söz konusu olabiliyor. Mesela tavus kuşu veya buna benzer silüvet halinde bir hayvan figürü diyelim ona biz. Figür şeklinde bazı kumaşlara hele çocuk giysilerine, battaniye gibi çocuklara ait olan e, örtülere e, bu gibi e, figürleri işliyorlar e, kumaş e, dokuyanlar tekstilciler şimdi tabii mümkün mertebe aslında canlı e, insan veya hayvanların suretnes sakınma gerekir ama biraz hayvan e, figür şeklindeki bu gö görüntülerine musamaya ile bakılmış. İşte tavus kuşudur vesairedir. Bazı güzel bir hayvanın figür şeklinde yalnız. Çok canlı bir resmi değil de bunlar hele çocukların oyuncaklarının bile bu gibi hayvan türünde varlıkları taklit ederek hazırlanan oyuncaklarının bile caiz olduğu biliniyor. Hatta Hazreti Ayşe validemizin e, evlendikten sonra bile e, bezden yapılmış bir bebeği. ...yanında taşıdığı... ...yakınında bulundurduğu rivayetleri var mesela. Yani çocuklar için... ...oyuncak niteliğindeyse... ...bu gibi hayvanların... ...hatta insan suretlerinin... ...çocuk oyuncağı olmak üzere kullanılmasına... ile bakılmış. Bu çocuk kendi seviyesinde... ...kendi eğitim sürecinde... ...bunlardan zarar, zarar görmeyeceği düşünülmüş. Dolayısıyla... Bunun Onların battaniyesi, örtüsü gibi bazı şeylerine de bu gibi figürün işlenmesi sakınca görmemiş ama yine de çok canlı olmasından sakınmak uygun olur. Başka bir kardeşimiz hocam diyor sabah namazından önce veya sonra kaza namazı kılınır mı? Şimdi kaza namazı konusunda bildiğimiz gibi beş vakit namazın belli vakitleri var. O vakitlerde kılınması asıl. Eğer o vakitlerde kılınmazsa vakti dışına çıkıyor, kazaya kalmış oluyor yani. Bunun daha sonra kılınması gerekiyor. Bu konuyla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin topluca iki yerde namazların kazaya kaldığı hatta cemaatle kaza namazlarının kılındığı biliniyor. Bunlardan bir tanesi Hendek gazvesi sırasında bir gün düşman saldırıları çok kesif devam etmiş aralıksız ve e, Peygamberin vesabeler mevzilerden başlarını bile kaldıramamışlar, ok yağmuruna tutuyorlar işte, hendiyi atlarıyla geçti geçecek sürekli saldırı devam ediyor ve öğlen ikindi akşam namazları kılınamıyor mevzilerden çıkamadıkları için. Bu bir gün oluyor sadece. Dolayısıyla e, gece karanlık basınca düşman çekiliyor. Yani namaz girdikten sonra. Peygamberimiz ve sahabeleri geri çekiliyorlar mevzilerden nöbetçileri bırakıyorlar. Abdestten alıyorlar. Peygamberimiz üzerine bir ezan okut, ondan sonra bir kamet getir diyor Bilal Habeşi'ye. Sünnetler kılınmadı biliniyor o sırada. Allah Resulü şimdi salatü zuhru kılacağız diyor. Öğle namazını kıldırıyor farzını. Ondan sonra bir kamet getiriyor Bilal Habeşi'ye. Şimdi e, salatü asrı kılacağız diyor. İki namazını kıldırıyor Allah Resulü. Kaza namazı olarak Ondan şimdi salatü'l-magribi kılacağız diyor. Üç rekat akşam namazının yani farzını kıldırıyor. Ondan sonra tekrar bile lehabeşi kavmede getiriyor ve yastır namazının farzını kıldırıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böylece üç tane namaz, öğlen, ikindi ve akşam namazları kendi vakti dışında, ikindi, yastır namazının vakti içinde kılınmış oluyor. Peki niye önce yastır namazı? Kınıp da daha sonra kaza edilmedi diye düşünürsek işte buna sahibi tertip deniyor. Yani bizlerin de eğer ömrümüz içinde beş vakitten daha az namazımız kazaya kalmışsa, iki üç namazı geçmiyorsa yani dört namazı geçmiyorsa kazaya kalan namazlarımız sahibi tertip deniyor onlara. Onlar önce kazaya kalan namazını kılar ondan sonra vakit namazına geçerler. Fakat bu çok nadirattandır. Yani insanlardan gerçekten beş vakit namazdan daha azı kazaya kalan çok kişi olmayabilir. E, artık bunu kişi kendisi bilir. O yüzden peygamberimiz bunu sıraya göre önce kazaya kalanları kıldırmış. Ondan sonra vakit namazına geçilmiş. Bir de sabah namazı örneği var. O da e, bir gazveden biz daha doğrusu bir harekattan dönerken sahabelerle birlikte peygamberimiz çok yorgunmuşlar. Allah Resulü hatta devenin üzerinde zor duruyormuş. Yanlardan tutuyorlarmış. Düşmesi o derece yorgunluk var. Neyse. Şurada mola versek Yasuhal demişler. Gecenin ilerleyen saatlerinde mola verilmiş. Dolayısıyla Allah'ın Resulü Bilal Habeşi'yi nöbetçi bırakmış. Sabah namazında belki çok fazla vakit kalmadığı için uyandırılmaları, uyarılmaları için sen işte doğuya bak demiş. Sabah namazı vakti girince bizi uyandırırsın. Neyse Bilal Habeşi'yi de devesini çöktürünce yaslanmış uyuyakalmış ve bütün sahabeler istirahat ederlerken güneş e, sabah namaz vakti girmiş güneş doğmuş kuşluk vakti olmuş e, Hz. Ebu sırtını güneş yakınca ilk defa o uyanmış ve bakmış herkes istirahat halinde Bilal Habeşi'yi de aynı şekilde uyuyup kalmış Bilal Habeşi'yi uyandırmış Ebu Hz. Ebu Bekir. E, ondan sonra peygamberimiz kalkmış işte ya Bilal demiş, e, sana güvendik ya da seni nöbetçi bıraktın, niye böyle yaptın? Sizi uyutan Allah Bilal'e de uyuttu demiş Bilal Habeşi Hazretleri. Çok yorgundum Ya Resulallah, yaslanınca uyuyakalmışım demiş, özür dilemiş. Tabi olan olmuş artık, sabah namazı vaktinde kılınamamış. Allah Resulü hazırlanın demiş sahabelere, abdestler alınmış. iki rekat e, nafile olarak sünnet kılınmış, kuşluk vakti olmasına rağmen henüz araya namaz girmediği için yani öğlen namazdan önce kaza edildiği için sünnet takılmıyor bildiğimiz gibi sabah namazının arkadan Bilal Habeşi'ye kâhmet getir demiş peygamberimiz kâhmet getirmiş ve iki rekat sabah namazının farzını cemaatle kıldırmış çünkü bütün o e, orada hazır bulunan sahabenin hepsinin sabah namazı kazaya kalmış durumda hepsi aynı namazı kılınca e, kaza namazlarını kılanlar cemaat halinde kılabilirler anlamına geliyor. Yani gerek yendek gününde gerekse sabah namazı örneğinde peygamberimiz kaza namazlarını cemaatle kıldırmış. Çünkü herkes aynı namazı kılıyor. İmamla e, cemaatin namazları aynı olunca e, ayrı ayrı kılmalarına gerek olmuyor. Ve kaza namazı da cemaatle kılınmış oluyor. İşte bu şekilde e, namazlar e, kazaya kalınca kılınıyor ve ilk fırsatta kılınması da gerekiyor. Şimdi bunu Kaza namazını tabi sabah namazının farzından sonra hatta sabah namaz vakti girince buyurmuş peygamberimiz sabah namazın iki rekat sünneti hariç farzın dışında namaz kılmayın buyurmuş mesela. Yani imsak vakti girince e, teheccüd namazı artık kılınmaz bildiğimiz gibi. Sadece sabah namazı iki rekat sünneti kılınır arkadan farz kılınır. İkin namazında e, biraz geciktiyse iki namazının farzını kıldık diyelim. Ondan sonra bir e, nafile namaz kılınmaz. İki namazı sünnet kılınmadıysa da farzdan sonra kılınmaz. Ülke mekruh denmiş. Yani güneşin batmasına doğru hele güneş sarardığından itibaren nafile namaz kılmak mekruhtur denmiş ikinden sonrası için. Fakat e, acaba kaza namazı kılınır mı kılınmaz mı konusunda bir delil yok. O, o zaman kaza namazlarını bir an önce eda etme ya da kaza etme diyelim Görevimiz olduğu için, çünkü emri Hak ne zaman vaki olur, ecel ne zaman bizi bulur, birken biriken kazanamazlarımız topluca borçken ahirete gideriz bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de imkan oldukça, fırsat buldukça kaza etme hakkımız var. Her namazın arkasından ben bir vakit namazını, namazı kaza edeyim veya bir günlük namazı kaza edeyim. Ya da ikinci namazı ise ikinci namazının kazasını da kılayım. Akşamsa akşam namazının kazası kılayım diye bir prensiple gidiyorsak, her namazın arkasından birer de kaza namazı kılarak gidiyorsak, ile sabah namazından sonra bunu ne yapamayalım diye düşündüğümüz zaman, işte o arada yasak olan nedir? Nafile namazdır aslında. Mekruh olan, nafile namazının kılınmasıdır. Farz kuvvetinde olan, hatta farzdan da biraz öncelikli olan diyelim, bir an önce kılılması gereken yani kaza namazını tabi ki sabah namazını fazladan önce kılabiliriz. yani ona engel yok. Onu ifade edelim. Yani imsak vakti girince sabah namazın sünnetinden başka nafile namaz kılmayın anlamında peygamberimizin hadisini anlamak lazım. Kaza namazı kılabilirsiniz dedi dese Allah'ın Resulü kapı açmış olur. Yani kaza namazdan söz edemez. Yani demek ki bazı namazlar kazaya kalabilir. Anlamı çıkabilir bundan. Yani peygamberimiz hadis-i şerifinde kaza namazını zikredemezdi. Zikretse yanlış anlaşılabilirdi. O yüzden faz kovidindeki bu namazın diyoruz biz, bir tek güneş doğarken, batarken bir tepe noktası hariç. Çünkü bu vakitlerde namaz kılmak e, mekruhtur bildiğimiz gibi. Hatta sabah güneş doğarken kılınacak bir namazın bozulduğu da kabul ediliyor. Bütün ateşperestler tam güneş doğarken secdeye kapandıkları için sabah namazı eğer o saatte kılınırsa e, farzı kılarken güneş doğarsa namazın bozulduğu kabul ediliyor. Ondan sonra işte 35-40 dakika bekleyerek kuşluk vaktinden sonra normalde sabah namazını kılmak gerekiyor. Eğer güneş doğmazdan önce kılamadıysak. Bu yüzden kaza namazı e, sabah namazın farzından sonra kılma ihtiyacı duyuyorsa kılınabilir ama tercihen ...mümkünse... ...imsak vaktinden... E, ...önce veya sonra neyse... ...yani sabah namazı farzdan önce... ...kazayı tercih etmemiz daha uygun olur... ...diyebiliyoruz, iki namaz için de bu geçerli... ...yani iki namazının... ...illa kaza kılacaksak... ...farzından önce kılabiliriz, buna bir engel yok... ...sünnetini kıldık diyelim... ...sünnetten sonra vaktimiz var... ...camide... E, ...cemaat imamı bekliyor... ...cemaatin toplanması... ...bekleniyor, vaktimiz var... 4 rekat bir ikinin namazı kazası kılayım dedik. Kılabiliriz farzdan önce. Bunu yapmadık da farzdan sonra kılayım dedik. O da olabilir. Ona da bir engel olmaması lazım. Bunun aleyhinde bir delil ayet-i vadisi yok. Yalnız söylediğimiz gibi e, farz kuvvetinde olması sebebiyle sadece e, güneş batarken tepe noktasında ve güneş batarken hariç diğer zamanlarda farz namazlar kılındığı gibi kazanamaz da kılınabilir. Başka bir kardeşimiz hocamdır yatılan odada esmaül husna, ayet kuran-ı kerim ve benzeri pano veya Kur'an-ı Kerim bulunması caiz diye sormuş yatak odasında. Şimdi elbette Kur'an-ı Kerim bulunabilir. Duvarda asıl olur, rafta olur, kitaplık vardır, kitaplıkta olabilir yatak odasında. Bunda bir sakınca bulunmaz. Ancak e, ayet-i kerimeler yazılı olarak levha şeklinde olursa, işte yatak odası olduğu için orada e, edeb bakımından belki e, açıkta bulunması tenziyen mekruh gibi diyelim. Yani bizi e, Allah'ın kelamı karşısında, işte ben e, yatak odasında bu kıyafetimle nasıl durabilirim? E, manasında kalbimize ukte oluyorsa zaten kal, kalbine ukte olanı bırak demiş Peygamberimiz Mesih es ukte olmayanı kalbin rahatsız etmeyeni al. Yani dolayısıyla burada e, saygı ile ilgili olmak üzere, edeple alakalı olmak üzere dikkatli olunursa daha güzel olur. Yani. Osmanlı İmparatorluğu kurusu Osman Bey'i anlatırlar. Yani Kur'an-ı Kerim olduğu için orada da sabaha kadar e, saygısızlık olmasın diye ayakta durmuş, yatağa girmemiş şeklinde e, bu şekilde bir değerlendirme yapılır. Kur'an-ı Kerim'e saygısını ifade etmek üzere bunlar söylenir. Yani bu bizim özellikle Türk milletinde daha da yaygındır. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz belden aşağı tutmamaya çalışırız. Yani biraz aşağıda rafta ya da rahlenin üzerine Kur'an-ı Kerim var biz ayakta duruyoruz yanında o bile bizi rahatsız eder. Göbekten aşağıda Kur'an-ı Kerim'in bizim diz hizamızda falan bulunması bile bizi rahatsız eder. Bu örfüydür yalnız. Peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim malum bir takım deriler, efendim ahşap vesaire üzerine yazılıyordu. ...bir kenarda muhafaza ediliyordu. Yani yüksek işte raflar vesaire söz konusu olmayabiliyordu. evin bir köşesinde uygun bir yerde... ...Kur'an-ı Kerim yazılı olan... ...deri parçaları... ...bazı tahta aşap parçaları... ...bazen de kemik üzerine yazılan yazılar... Oralarda muhafaza ediliyor ve daha sonra istinsah ediliyor, çoğaltılıyor, emanet veriliyor. Bunu ezberlemek için alan tekrar geri getiriyor yerine göre. Yani bu şekilde şartlar onu gerektiriyordu. Ama günümüzde düzenli Kur'an-ı Kerimler, ciltli sayfalar meydana geldiği için bunu muhafaza etme daha kolaylaştı. O yüzden bu gibi durum şeyler niyete bağlıdır. Yani niyet anlatılır. Mesela yere bir çamurlu günde Kur'an-ı Kerim sayfası eski yüzyıllarda çamurların arasında karışmış. Bunu alıyor. Oradan çöpe gitmesin. Çamurların arasında Kur'an-ı Kerim ayeti yazılan olan sayfa kalmasın diye bunu alıp yüksek bir yere koyuyor. Muhafaza altına alıyor. Meşah-i kiramdan berisi ve bundan dolayı büyük dereceler kazandığı rivayet edilir hayat hikayesinde. Yani dolayısıyla bu gibi şeyler insanın niyetine göre değişir. Ona saygı niyetiyle bunlar yapılırsa kişi bundan istifade eder. Saygısızlık amacıyla bir şey yapılırsa yine o niyetine göre sonuç meydana gelir. Mesela bakıyorsunuz Suudi Arabistan'da Kabe-i Muazzama'da Kur'an-ı Kerim'i okuyor kişi Arap olan kardeşlerimizden. Bu arada biraz istirahat etmek isteyince de yere koyuyor Kur'an-ı Kerim'i başının altına ...istirahat ediyor, uyuyor mesela... ...istirahat ediyor diyelim... ...saygısızlık niyeti yok... ...onu... E, ...rafa kadar götürmek... ...istemiyor, daha sonra yine okuyacak... ...veya kendine ait bir kitap... ...Kur'an-ı Kerim'de olabiliyor bazen... ...yakınında olsun... E, ...dolayısıyla başımın altında... ...muhafaza altında tutayım diye... ...yere koyuyor... ...üzerinde mesela başını koyup... ...uyuyabiliyor diyelim... ...saygısızlık aklından bile geçmiyor... Aksine belki de benim başımın altında Allah'ın keramı var diye tefekküre dalarak, tezekküre dalarak oradaki ayet-i kerimeleri düşünerek belki uykuya varıyor. Bilemiyoruz. İstirahat ediyor. Bin nimel bin niyad denmiş. Ameller niyetlere göredir. Hani bazen hiç Kur'an'ın kerimine amel etmeyen kişi onu yüksek yerlere duvarlara asar, saygı gösterir falan ama içindeki ...hükümler amel etmez. İçkisi vardır... ...kumarı vardır, zinası vardır yerine göre... ...ama Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterir... ...yükseklerde tutar... ...ve onu ölülerin arkasından okur diye... yani ...sefahatta da... E, Mehmet Akif merhumun... Yani ...inmemiştir bu Kur'an... ...ölüler için, mezarda, mezarlıklardakilere okunmak için... ...değil diriler için... ...dirileri ihya için inmiştir... ...manasındaki uyarıları elbette önemli... ...yani o yüzden asıl Kur'an-ı Kerim'in... ...içindeki hükümleri... Biz tefekkür etmemiz Onlar amel etmek için Çözümler üretmemiz gerekirken Biz bazen şekil üzerinde Takılıp kalabiliyoruz i̇şte Bazen camilerde de yazılan Levhalarda Boydan boyu yazılan Yazılarda da e, Öyle seçme ayetler yazılıyor ki Ama Hattatlarımız sağ olsunlar Öyle onu e, formül ediyorlar Karıştırıyorlar süs haline gelsin diye iç içe geçiriyorlar harfleri ee, okuyana aşk olsun. Yani okumak için akla karayı seçiyorsunuz. Yani bu işi bilen bile e, acaba hangi ayettir e, diye o kelimeleri lafızları çıkarıncaya kadar zorlanıyor. Zaten biraz Kur'an-ı Kerim bilenlerin onu okumasına imkan ve ihtimal yok. Halbuki onun yerine daha maslahat tarafı ...düşünderek açıkça... ...net yazılsa herkesin rahat okuyabileceği gibi... ...ve altına da... ...keşke düzgün... ...Türkçesi manası yazılsa... ...bir de İngilizcesi yazılsa... ...turistik olan camilerde... ...bir İngiliz'de girdiği zaman... ...duvarlardaki o ayetlerde... ...ilgili hadis-i şeriflerde... E, ...neler var... ...hangi mesajlar var... ...keşke bunları e, görse dememiz gerekiyor... ...ama bunlar da olmuyor... Yani bu yüzden biraz mana yönüne eğilmemiz gerektiğini düşünebiliyoruz. Bir kardeşimiz hocam diyor, e, klozetin kapağı açıkken abdest alınır mı, abdest olur mu diye sormuş. Şimdi e, tabii tuvaletin e, temiz olmayan yerlerin bulunduğu mekanlar e, gerçekten e, müminin nezaheti, nezaketi temizliği sebebiyle hoş görülmeyen yerlerdir. Fakat bunu eski devirlere göre değerlendirmekte de gerekiyor. Daha önce yüzyıllarda hala köylerimizde belki kanalizasyon şebekelerinin olmadığı yerlerde tuvalet dendiği zaman gerçekten e, pisliklerin göründüğü, meydanda olduğu, sineklerin uçuştuğu, e, hiç hoş olmayan kokuların bulunduğu bir mekandır. Orada el yıkamak için bir de lavabo kondurun düşünelim böyle bir yerde. ...köylerdeki açık tuvalette, kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerde... ...elbette orada bizim sadece belki sabunla elimizi yıkamamız uygun olur... ...ama abdest almaya kalkarsak uygun olmaz, bu belli. Fakat günümüze gelirsek, günümüzdeki lavabolar... ...bu arada e, özellikle klozet dediğimiz yapılar e, kesinlikle içinde e, pislik bulundurmadığı gibi... Rezervini çektiğiniz zaman su bütün kirlilikleri alıp götürüyor. Ayrıca içinde su kaldığı için kanalizasyon şebekesiyle daha sonraki pis borularla irtibatı da kesiliyor. Toplu su sebebiyle kanalizasyon içindeki kalan su oradan gelen havayı ve kokuyu kesiyor. Ve tamamen temiz bir hava içinde o lavabonun bulunduğu alan belki banyonun tuvaletin bulunduğu alan tertemiz halde muhafaza edilebiliyor. Günümüzde şehir hayatında bunlar gerçekten çözümlendi ve temiz diyebileceğimiz hale getirildi. Öyle olunca da bu gibi ileride rahatlıkla abdest alabiliriz bir defa klozetin olduğu. Klozetin kapağının açık olması da sonucu değiştirmez. Yeter ki içinde kirlilik olmasın, su birikintisi olsun. Yani kokuyu, havayı kesen, pis borularla irtibatını kesen içinde su haznesi olmak kaydıyla klozetin böyle bir yerde rahatlıkla abdest alınır besmele çekilir Efendim abdest duaları okunur bir şey gerekmez dolayısıyla e, günümüzdeki e, lavaboları, e, klozet olan yerleri ve hatta banyoları e, temiz mekanlar olarak değerlendirilmiş imkanımız var ama yine de oraları temizlenme yerleridir yani e, büyük ve küçük abdestin bozulduğu yerlerdir vücudumuzun e, cünüplükten, adetli halden temizlenmek için yıkandığımız yerlerdir. Çok nezih ve temiz alanlar olarak değerlendirmek de uygun olmaz. Mesela buralarda e, namaz kılınmamalı diyoruz biz. Yani büyük bir banyo alanı var diyelim mesela. E, klozet var, e, banyo var ama bu arada boş halılar falan serilmiş mekan var. Namaz orada kılsak o kadarı, da, o kadarı da olmamalı diyoruz. Bazıları soruyorlar. Hocam işte gizli namaz kılmak zorunda kalıyorum. Sadece lavabo tarafında e, banyonun bulunduğu kısımda bir boşluk var. Çalıştığım yerde. Dolayısıyla namazımı orada kılsam olur mu diye bize soruyor ama orada namazı kılmak hiçimize silmiyor. Her ne kadar Allah'ın Resulü yeryüzü bana ve ümmetime mescit kılındı. Nerede namaz vakti geldiyse orada kılabilirsiniz diye e, her yerin mescit hükmünde olmasını e, Allah Resulü ifade ettiği halde ...tabii ki nezih ortamlar... ...temiz yerler... ...vele yani gasp edilmiş arazi... ...vesaire olmaması gibi... ...şartlar da öngörülmüş... ...o yüzden her önüne gelen yerde de... E, ...tabii ki namaz kılınmamalı... ...nezih ve temiz yerler olması aranmalı... ...çünkü namaz kılacağımız yerin de... ...ayrıca e, temiz olması... ...namazın sıhhat için gerekli oluyor... ...başka bir kardeşimiz... ...hocam diyor... ...banka promosyonu olarak yatan parayı... ...kullanmak caiz midir... ...biriktirilen promosyon paralarıyla... ...bedelli askerlik yapılabilir mi... ...diye sormuş. Şimdi banka promosyonu... ...dediğimiz zaman günümüzde... E, ...maaşların ödendiği özellikle... ...işçilerin, memurların ve emeklilerin... ...maaşlarının alındığı... ...bankalar... ...bu maaşların para hareketi sebebiyle... ...tabii ki bunlar memnun kalıyor... ...iyi bir para girişi oluyor... ...kendilerine maaşlar yatınca... Bazen erken yatıyor. İşte pazartesi günü maaş verilecekse, cumadan mesai gününden yatabiliyor. Bir iki gün kalabiliyor para. Ve e, dolayısıyla banka buna benzer sebeplerle kendisinden maaşların alınmasından memnun kalıyor. Ve e, maaşların e, alındığı e, bu banka promosyon adı altında e, maaş alanlara bir ilave veriyor. 300 lira yıllık, 500 lira, 650 lira neyse bir para veriyor bazen 6 ayda bir bazen yılda bir neyse adı promosyon şimdi e, bunu şöyle değerlendirmemiz gerekiyor eğer kişi bankayla anlaşma yaparsa ben maaşımı bundan sonra sizden alacağım emekli maaşımı fakat bana 6 e, ayda bir 300 lira para verir, 350 lira para vereceksiniz veya banka veririz dedi mesela fakat şartı şu siz e, maaşınızın tamamını ilk gün çekmeyeceksiniz. Bir kısmını bana kullandıracaksınız. Sadece bankamatiğin e, alabildiği bin lira alırsınız. Geri kalanını da işte üç gün, beş gün, on gün sonra almak üzere gibi bir kısmını veya maaşımızın tamamını biz belli süre bankaya kullandırmak şartıyla e, promosyon anlaşması yaparsak bunun adı faiz olur. Promosyon olmaz. Böyle bir anlaşma günümüzde yok. Neden yok? Biz eğer memursak ayın 15'inde gidince saat 9'da paramız hesabımızda hazır bulunuyor ve hemen çekebiliyoruz tamamını. Kendimiz gidemiyorsak yetki verdiğimiz eşimiz akrabamız gidiyor bizim adımıza maaşımızı çekebiliyor. Hatta bir gün öncesinden saat 12'den sonra gece yarısından sonra internetten girerek şifremizle maaşımızı o bankadan alıp başka bir bankaya havale edebiliyoruz internet yoluyla bu imkanlar günümüzde var şimdi öyle olunca bankaya maaşımızın tamamını veya bir kısmını kullandırmak karşılığında ben bir ziyade alıyorum anlamında bir anlaşma yok saat 9'da gittiğimiz zaman paramızın tamamı bizim olduğuna olduğuna göre bankaya kullandırma anlaşmamız yok Öyle olunca da bu fazlalık e, alınabilir. İhtiyacı olan kendi de harcayabilir. Ama ben ihtiyaç duymuyorum. Mali durumum düzgün diyen bunu bir fakire de tasadduk edebilir diyoruz. Çünkü zaten buna faiz değmiyor hiçbir banka. Promosyon diyor, hediye. Bankanın kendi rızasıyla verdiği fazlalık anlamında sözleşme, anlaşma dışı memnuniyet e, sebebiyle verilen bir fazlalık şeklinde bu kelime kullanılıyor. Tabii şu da var yani biz acaba hangi bankayı tercih edelim maaşımızın yatırılması için neresini tercih edelim deyince de tabii bir değerlendiriyonumuz lazım. Faizli bankalara destek vermek yerine ben faizsiz bankayla en yani azından devlet bankasıyla bu işi yapacağım. İstifade ederse onlar etsin manasında. ...bir değerlendirme yapma... ...tabii hakkımız ve görevimiz de var. Yani bu biriken promosyonlarla... ...bedel yap yapılabilir tabii ki. Yani promosyonlar biriktirile... ...biriktirile diyelim 2-3 yıl, 4 yıl... ...3-5 bin, bin lira... ...para meydana gelmiş olabilir. Bedel e, ...kaynağı olarak bunu kullanmak... ...caiz olur. Bundan dolayı bir şey gerekmemesi lazım. Başka bir kardeşim hocam diyor, kredi kartında biriken puanı kullanmak caiz midir? Şimdi kredi kartı kullanırken 100 liralık ürün aldık diyelim mesela bir süpermarketten kredi kartıyla alışveriş bitti, kredi kartı çekildi, malı aldık. Bundan sonra o market tekrar bizim müşteriliğimiz devam etsin diye müşteri kaçırmamak için sürümü arttırmak için bize işte mesela 100 lira da 8 lira diyelim. 7 lira puan işli işliyor bizim hesabımıza. 3-5 defa, 10 defa bu şekilde alışveriş yaptığımız zaman bakıyorsunuz 40 50 50 lira birikmiş mesela. 50 lira puan birikmiş. 50 lira bedava o marketten bir ürün alabiliyoruz. Veya bir benzinlikten gidiyoruz. Arabamıza 100 lira ben 200 lira benzin koydurduk mesela. Orası işte 8-10 lira, 8 lira neyse bize puan yazıyor. 2-3 defa aldığımız zaman bakıyorsunuz 40-50 lira birikmiş. 50 liralık bedava benzin koydurabiliyoruz arabamıza. Bu caiz olur. Neden caiz olur? Biz 200 lira verdik, arabamızın deposunu doldurduk diyelim. Alışveriş yaptık, bitti. O konu kapandı. Ondan sonra karşı taraf bizim e, müşteriliğimizden memnun kaldığı için ya da bizim Alışverişimiz devam etsin diye yine gidip ondan benzin almayı tercih edelim diye müşteri kaçırmamak için bizi kendine bağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir puan veriyor bize veya bunun ötesinde bir de çekiliş oluyor malum bazı yerlerde. İşte diyelim beş bin tane müşterisinden birisine bir araba. Kurra sonucunda hediye edeceğini ilan ediyor. Arabayı da bazen koyuyor görünsün diye. Şu arabayı diyor müşterilerimiz sayısı 5000'e ulaştığı zaman bir kişiye diyor kurra sonucu bu arabayı hediye edeceğiz diyor mesela promosyon olarak. Şimdi kumara girer mi girmez mi? Bunu soruyor kardeşlerimiz. Şimdi burada biz arabamıza biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi 200 liralık benzin aldık. Depoya benzin kondu, parasını verdik, alışveriş bitti. Bizim ilgimiz kalmadı karşı tarafa. Fakat karşı taraf, bizden memnun kaldı ya da bizi tekrar kendine bağlamak için, daha sonra da benzin bitince yine ondan almamızı sağlamak için bir hediye vermek. Ama üç bin, beş bin kişi de bir kişiye hediye vermek için bir karar almış. Ve size de bir kart veriyor. Numarası var. O şeye girecek. Kuraya girecek yani. Severilen kart numarası. Ve dolayısıyla siz istemiyorsunuz böyle bir şey. Talep etmiyorsunuz ama alışverişiniz bittiği halde bu hediyeye de dahil olabilirsin. Kuraya dahil olabilirsin diyor karşılar ve olayım dediniz. Ve şeyi de aldınız diyelim. kuran numarası olan kağıdı aldınız ve gerçekten size çıktı. 40 bin liralık bir araba çıktığını kabul edelim. 200 lira arada benzin aldınız bir iki defa üç defa neyse 40 bin liralık bir araç çıktı. Caiz olur. Neden olur? Kumara e, uymuyor. Karşılara bunu hediye olarak veriyor. Verebilir. Biz istersek bunu kendimiz kullanırız. İster oğlumuza kızımıza kullandırırız. İstersek satarız. Parasıyla hayır sanat yaparız. Veya bunu bir hayır, hayır kurumuna bağışlarız bakarız. Kur'an-ı Kerim kursu var mesela. Onun hizmetlerinde gerçekten vakıf hizmetleri var. Şiddetli araba ihtiyacı var falan. Oraya gider bağışlarız mesela. Hiçbir hiçbir şey gerekmez. Ve ondan sonra bizim bağıştığımız arabayla hayır hizmetleri yapılmış olur. Yani buna benzer hülasa e, faiz tanımına uymayan veya kumar çeşidine benzemeyen bir takım e, promosyon faaliyetleri günümüzde var. Tabii kumar ...diyebilmek için bir şeyi ...onu ona göre değerlendirme... ...gerekiyor. Yani kumarın... ...belli kuralı var. Yani parayı tamamen... ...ortaya koyup... ...onu kaybetmeyi... ...göze almak suretiyle... ...çıkarsa birkaç, kat, birkaç katını... ...kazanmak üzere... ...bir faaliyet gösteriyoruz kumarda. Burada öyle değil. Benzini aldık, parasını söyledik ...olay bitti. ...marketten 100 liralık alışveriş yaptık... Ee, ...poşetlere... ...maddeleri... Al, ...satın aldıklarımızı koyduk... Para, ...para için... ...kredi kartıyla da ödeme yapıldı... ...veya peşin para verdik neyse... ...hesap kapandı yani... ...alışveriş bitti... ...ondan sonra karşı taraf... ...ilaveten hediye veriyor, caizdir... ...mesela şöyle diyelim... ...işte düğünlük almak üzere... ...damatlık elbise alacaksınız gelin hanıma gelinlik alıcı alınacak gömlek vesaire alınacak falan baktığınız 2 3 3.000 liralık alışveriş yapılıyor diyelim bir yani giyim eşya satılan yerden mağaza sahibi ya yani gömlek de bizden olsun dedi mesela promosyon olarak. Şimdi 2 2.500 lira alışveriş yapıyorsunuz bir gömlek yani 60 lira 70 lira neyse 70 liralık gömlek bizim hediyemiz olsun damat kardeşimize dedi mağaza sahibi. Aman faiz olur der miyiz demeyiz. Biz i̇stemiyoruz çünkü karşı taraf kendisi veriyor. Bu karşı tarafın bir hediyesidir, promosyonudur yani. Ve biz e, paramızla aldığımız ürünü aldık o iş kapandı 2500 liraya ödedik. Aldığımız ürünler belli. İlaveten de bir gömlek e, bize verilmiş, hediye edilmiş yani. Alabiliriz. Caizdir. Bu faiz alakası yoktur. Kumar çeşne de girmiyor. Doğrudan doğruya e, mağaza sahibinin, satıcının bize bir hediyesidir. Hibesidir. E, ödül gibi bize intikal etmiştir. Ve caizdir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor hanımların pantolon giymesinin hükmü nedir diye sormuş. Şimdi hanımların pantolon giymesi günümüzde Biraz hanımlara ait olan tabii e, pantolon olması gerekiyor. Aynen erkeklerin giydiği pantolondan ziyade hanımların biraz daha bolca, e, çok dar olmayan e, türde hanımlara özgü pantolon e, giyilmesi. Üzünün üzerinde tabii ki manto, ferace, e, kaban gibi e, bir dış giysinin de olması şartıyla e, çorap vazifesi gördüğü düşünme imkanımız var. ...yani üstünde dediğimiz gibi... ...manto, ferace, uzunca... ...diz kapaklarına kadar... ...zaten ilave bir... E, ...cilbap dediğimiz... ...örtüsü varsa... ...ev, ev dışında giyilen... ...cilbap denilen örtüsü varsa... E, ...onun altında ayrıca... E, ...evin içinde veya dışarıda giydiği... E, ...o pantolonu giymese... ...çorap giyecek hanımefendi... ...çorap e, bazen... ...ten renginde de olabiliyor... ...vücut altlarına daha fazla belli ediyor. Pantolon ona göre daha rahattır. Daha serbesttir yani. Yani bu yüzden hanımlara ait yalnız... ...olmak kaydıyla... aynı erkeklere benzeyen türde olmamak... ...şartıyla... ...günümüzde... ...mantonun altında kalan... ...bu gibi pantoluna... ...çorap hükmünü verme imkanımız var. Ve bu zaten... ...özellikle... ...toplu araçlara, otobüslere... ...trene vesaire... E, bin, binmelerde hanımlar için daha güvenli daha güvenceli oluyor o yüzden e, bunun bunun da erkeklere benzedi de demek doğru değil hani Allah Resulü hadis-i şerifinde erkeklere benzemeye çalışan kadına kadına benzemeye çalışan erkeğe lanet olsun buyururken şöyle bakıldığı zaman e, kadın erkeğe benzeyecek erkeğe bakıldığı zaman bir anda erkek mi kadın mı acaba yani saçlarını uzatmış, makyaj yapmış, aynen hani kadınlara benzi, küpe takmış falan mesela. Bakıldığı zaman kadına benziyor. Halbuki erkek. İşte bu tamamen hadis-i şerefin muhatabı olan birisi. Veya kadın aynı neke gibi. Ceket pantolon giymiş, kravatını takmış, kolalı gömlek falan neyse. Bu arada saçlarını da çok kısa kestirmiş. Aynı erkek, arkadan bakınca kesinlikle kadın onu hiç anlayamıyorsunuz. Yüzüne belki de... ...bakıldığı zaman kadın olduğu fark edilebilecek değilim. Yani uzaktan karşıdan bakılınca... E, ...kadına... ...erkeğe benzeyen bu kadın... ...işte o hadisin i şerifin muhatabıdır. Yoksa sadece pantolonun... ...dizden aşağı e, çorap gibi yani... ...daha bol bolca çorap gibi kısmı görünüyor. Elbette ona... ...erkeğe benzedi de, de, demez toplumumuz. Asıl... ...başörtüsü ve diğer... ...örtüleri hanımefendinin... ...görüntüsü karşıdan bakıldığı zaman... ...kesinlikle bu hanımdır görüntüsünü veriyorsa bu hanımefendidir. Erkeğe benzediği söylenemez. Böyle bir ayrım yapmak ihtiyacı günümüzde doğrusu var. Ama pantolon kelimesi erkeklere mahsustur. Buna rağmen pantolon ben giymem diyen hanıma da kapı tabii ki. Yani Takva gereği. Ben tercih etmem. Onun yerine başka e, etekliğimi giyerim falan diyene de elbette saygı duymak lazım. Ama giymek durumunda kalan hele öğrenciler talebe falansa Üniversiteye gelip giden her gün kalabalık yerlerde yolculuk yapan kardeşlerimizle ilgili ise konu... ...orada çorap anlamında bunu değerlendirme imkanı söz konusudur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor sandalyede namaz kılınabilir mi? Sağlık sorunları olanlar için sandalye tercih edilmeli mi diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi namazın rükünleri var. O rükünlerin arasında kıyam var. Ayakta durmak yani. Rükû var. Eğilmek, ayakta eğilmek. Secdeler var yere. Secde yapmak. hükümlerden. Fakat yapamıyorsa ne olacak? Bu rahat yapabilenler alakalı bu hükümler. Yani bedenin hareketleri kişinin gücüyle ilgilidir. Güç yetiriyorsa bunlar yerine getirilir. Güç yetmiyorsa bunlar devreden çıkmaya başlar. Onun yerine ima geçer. Yani e, işaret yoluyla ima yoluyla eksikliği giderme için kapı tutulmuş. Allah Resulü döneminde de ima yoluyla oturarak namaz kılan sahabeler olmuş. Bir gün Allah Resulü mesela bir hasta ziyaretine gitmiş. Sahabilerden birisinin evine girmiş namaz kılıyormuş sahabe oturduğu yerden. Fakat önüne de bir yastık koydurmuş. Kalınca yüksekçe bir yastık. Üzerine bir ahşap tahta biraz eğiliyormuş rükü bir de o tahtanın aşabının üzerine secde yapıyormuş sert yere secde yapayım diye peygamberimiz hemen önünden şeyi aldırmış o tahtayı da yastığı da aldırmış demiş biraz eğilmesi rükü daha fazla eğilmesi secde yerine geçer düzgün olarak demiş ayakta rükû yapamayan yere varıp secde yapamayan kimse ima yoluyla işaret yoluyla rükü ve secdesini yapar biraz eğilmesi rükû, daha fazla eğilmesi secde geçer buyurmuş. Buna benzer örnekler var. Şimdi gelelim e, ayakta duramayanı eğer örnek verecek olursak önce. Mesela tansiyonu var kişinin ayakta duramıyor. Yere oturması lazım. O zaman şunu söylüyoruz. Eğer düzgün olarak yere oturabiliyorsa bir kardeşimiz namazı saflar arasında kılarken yere oturduğu zaman dizlerinin üzerine düzgünce oturabiliyorsa ...yere otur, oturarak namazı ima ile kılmasını tercih etmelidir diyoruz. Fakat iki, bunu bazı biz doktor arkadaşlara da görüştük. E, diz kapağı problemi varsa, dizlerini bükemiyorsa bir. Bir de bel fıtığı problemi varsa, belini bükemiyorsa, rahat kullanamıyorsa... ...dolayısıyla bu kimse sandalyede, divanda falan oturmak suretiyle... ...yani önce ayakta tekbir alır... Ondan rüküye varırken oturur e, sandalyeye. E, biraz eğilerek rüküsünü yapar. Semihallahü'nü merhametler derken e, doğrulur. Ve biraz daha fazla eğilerek yine sandalyede secde, secdesini yapmış olur. Yani rükü verseydi secdesini ima yoluyla sandalyede yapmış olur. Yani düzgün yere oturamıyorsa. Ama dediğimiz gibi ayaklarını uzatmadan dizlerini rahat bükerek yere oturabilen kardeşlerimiz baş dönmesinden, tansiyondan vesaireden dolayı ayakta duramıyorsa, bel fıtığı problemi yoksa dizlerini de rahat bükebiliyorsa oturduğu yerden namazı tercih etmelidir. Ama bunları yapamıyorsa sandalyede oturarak ima yolları namazını kılabilir diyoruz. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler deriz. Hoşçakalınız.